1788, numaralı konu, Muaz bin Cebel'ın öğütleri, evet, adamın biri, misafirlerini uğurlamakta olduğu bir sırada Muaz bin Cebel'ın yanına geldi, Muaz ona şunları söyledi, sana şu iki şeyi tavsiye ediyorum, bunların gereğini yerine getirirsen kurtulursun, şunu asla unutma ki dünyadaki nasibin seni mutlaka bulacaktır, asıl önemli olanı ve kendisine muhtaç olduğun, ahiretteki nasibindir, sen ahiretteki nasibini dünyadakine tercih et, öyle ki her nereye gidersen git o da seninle birlikte olsun, Amr bin Meymun el evdi şöyle anlatıyor, Muaz bin Cebel bir gün aramıza ayağa kalkarak şunları söyledi, ey evdoğulları, ben Hazreti Peygamberin elçisiyim, biliniz ki dönüş Allah'adır. insanın yolculuğu ya cennete ya da cehennemde son bulacaktır, buralar dönüşü olmayan ikametgahlardır, buralarda ölmeyecek cesetlerle sonsuza dek kalınacaktır, Muaz bin Cebel oğluna şunları söylemiştir, oğlum, namazlarını bir daha hiç kılamayacakmışcasına veda eder gibi, kıl, şunu bil ki mümin bir takdim ettiği, yaptığı, diğeri geride bıraktığı iki güzellik arasında ölür. Adamın biri Muaz Bin Cebel, Aa, bana bir şey öğret dedi, onun öğreteceğim şeyde bana itaat edip onu yerine getirir misin, demesi üzerine de, bu konuda bütün gücümle çalışacağıma söz veririm, dedi. Bunun üzerine Muaz Bin Cebel şunları söyledi, o halde bazı günler oruç tut, bazı günler ye, namaz kıl fakat uykudan da nasibini unutma, rızkını temine çalış ama bunu yaparken de sakın doğruluk ayrılma, ancak Müslüman olarak öl ve mazlumun bedduasını almaktan da sakın, Muaz bin Cebel şöyle buyurmuştur, şu üç şeyi işleyen kimseler Allah Teala'nın gazabına uğrarlar, gereksiz yere gülmek, uyanmamacasına deliksiz bir uykuya dalmak, acıkmadan yemek Muaz bin Cebel şöyle buyurmuştur, sizler darlıkla imtihan edildiniz ve buna sabrettiniz, yakında bolluk fitnesiyle de imtihan edileceksiniz, sizler için en fazla korktuğum şey kadın fitnesidir, kadınlar altın ve gümüş bile zikler taktıklarında, Şam yapısı ince elbiseler ve sırmalı Yemen kürkleri giydiklerinde zenginleri yorup fakirlere de kaldıramayacakları bir yük yükleyeceklerdir.